Başladık. Başladık mı? Başladık. Yağmur yağdı, hava temizlendi. Hava. Güzel oldu işte ne güzel. senin selin. Evet. Güzel oldu. Ben bir de şeyi çok seviyorum. Yağmurdan sonra şu renk var ya. Hmm. Güneşin rengi daha hoş oluyor böyle bir. canlılık katıyor. Evet. Evet. Ne demiştik? Demiştik ki demiştik? Örümcek Adam blu ray inceleyeceğiz. Evet. Ve Şimdi onu inceliyoruz. <gülüyor> Şimdi karşınıza onla geldik. Abi şey Robocop'tan sonra biraz kötü oldu ama ya. Robocop'tan sonra hakikaten Robocop'a çok para çok vermişim robot. Yani Robocop <gülüyor> hakikaten böyle yan yapmış. Yani Robocop'un içeri budur ve içeriği hakikaten çok boktanmış yani. Evet siyah kostümü kadar sahte yürüyüyordu olayı. Evet <gülüyor> abi ya çok kötüymüş yani. Hani içerik için alınamaz alınamayacak hakikaten bir filmmiş o yani. Hani filmi izlemek için belki alacağım ama yani var berbat çünkü <gülüyor> Tamam Amazing Spider-Man'de de çok böyle özellikli bir içerik yok ama temeli ne sağlam yapmışlar. Yani ne bekliyorsun standart. Adamlar önceden planlamışlar belli tabii, ki tabii. güzel bir iş çıkarmışlar yani. 100 dakika falan SS etmedi. Bir saatten fazla galiba şey var yapım aşamasına anlatan. bir kısım var yani. Evet. E yani, şey de güzel. Making of standart bir şey zaten evet. bir de hani deleted scenes yani deleted, deleted scenes, scenes işte e, hani onun üstünde çok fazla böyle ekstra malzeme koymamış ama o temel ama şeyleri de sağlam yapmış. Bizi öyle bakmadık ama mesela şey bile var deleted sceneslerde yönetmenin yorumu var aslında aç böyle de izleyebiliyorsun yani ya standart izliyorsun. Ya da yönetmenin yorumuyla izliyorsun mesela. Yönetmenin yorumuyla olması bile ayrı güzel Directed işte. Yani herifler öyle ''Hadi götümüzden Directed koyalım.'' dememişler. Slimish saniye böyle sallamamışlar. Yani çak çak gitsin Slimish sahneyi falan. Yapmamışlar. Üstüne yorum yapmışlar. Ve kesilmiş sahneler de gayet şeydi. Güzeldi. Yani Aslında alternat filmin... Alternatize indirdikleri sahneler de hakikaten e şey var. Film 142 dakika. Ee, yani demek ki bu film hakikaten bir... Yani iki saat 160 olmasa... 160 dakika falan yani. Hani... E, bence... Film birazcık daha... Uzun olmasaymış ama yani kesilmiş sahneler... Eklenseymiş bazıları keşke dedin. Keşke. Çünkü güzel sahneler hakikaten. Evet, yani çünkü böyle mesela bak filmde... Deneme hani? sahnesinden çok böyle güzel çekilmiş sahne var. Efor sarf edilmiş. Evet. Şey olayı var. Ya aslında şunu diyeceğim. Biraz şey yapsalar. E, <gülüyor> gerçi böyle büyük prodüksiyonlarda çok zor da. Hani e, şey. Ne lan? Gravity. Aha. Herif animasyon olarak hepsini çekmiş ya önceden. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ondan sonra o animasyona filmi Film? uydurur, evet. uydurmuş ya. <gülüyor> o şekilde çekmiş olsalar bu filmi. Ama... Bunda çok fazla dış mekan Hayır, farklı çok değişim var ya. Var. Diğerinde tek mekandasın sadece ışığı ayarlaman lazım yani. Yani işte onu diyorum. O yüzden zor olur. Ama şey editör e, editörün anlattığı işte ben şunu üstüne şöyle yaptım böyle yaptım vesaire dediği bir şey var. Işte sahnenin arkası görüntülerde. Hani o prosesi birazcık daha şey ol, e, düzgün yapabilirlenmiş. Belki bazı şeyleri ha. daha iyi yerleştirebilirlermiş çünkü hani. Filmde en büyük en çok eleştirilen şeylerden biri ben şahsen Amazing Spider-Man 2'yi çok seviyorum. Gelmiş geçmiş en iyi Spider-Man filmi olabilir. O, yani bitmez. <gülüyor> ben ilk üçlemeyi hiç sevmediğim için. Ha ilk üç Zaten mülemeyi, benim için şey değil yani. İlk üçlemeyi hani tamam şeye hakkını vermek lazım. Tobey Maguire'ı sildiğin zaman işin içinden. Tamam mı? Tobey Maguire'ı sildiğin zaman orada da güzel prodüksiyon var. Abi Tobey Maguire'ı sildiğin zaman göre göre... güzel aksiyon var. Yani güzel görsel efekler var. Hayır, bir dakika, şey Kirsten Dansız da silmen lazım. Evet, onu da silmen lazım. da birlikte silmen lazım. O ama. ikisini sildiğin zaman, e, yani, tamam hadi bir ile iki, ne var? Üç ama çok artık üçü üçlü geç. Produksiyonu yani. Yok üçü geç. 2. Ama şey. E, İnan, şey e, ölmecek adam 2 diyorsun. Ölmecek kadar iki. Ben yoksa şeyi severim. Willem ee, Defalın Green Goblin'i severim yani. Oradaki performansı çok iyi duruyor. Ama karısında Toby olunca olmuyor. Ağzına Olur. burasın gibi herifin yani Bak, sürekli. Toby ile Kirs'in dansını sildiğin zaman sonuçta Semra evet. yap, yap ortaya çıkardığı iş çok kötü bir iş değil. Yok değil canım. O kendi tekniğini sadece, kullanarak yaptığı bir şey. Sadece hani e, şey o karakterleri daha doğrusu oyuncuların Yandık antipatisini evet. antipatisini bastıramamış o kadar. Aynen. Fakat bu film de şey yani hem oyuncu seçimleri çok yerli yerinde belki elektro biraz tartışılır ama yerli yerinde bir oyuncu yani, ıı, elektro ilk başta şey var duyulduğunda biraz böyle falan ben zaten şu elektro'yu da aslında niye elektro seçtiler çünkü elektro böyle ya yani, elektro ezik bir düşman elektro aslında yok ol olmuyor düşman yani ortalıkta hani Spiderman man deyince aklına hakikaten Green Goblin geliyor da eee elektroya gel benim mesela aklıma elektrodan çok Shocker geliyor mesela Şoker'ı hatırlar yani, musun? animasyondan çünkü. Ki de onun kıyafeti falan da güzeldi. Elektri evet <gülüyor> evet. <gülüyor> böyle güzeldi, Kodum mu böyle uçuruyordu falan. Hani o biraz daha şey, elektro biraz böyle... Yani bizim nesil birazcık da işte şey... E Spiderman animasyonuyla... Spiderman, Spiderman. Yani çizgi romandan çok özellikle Türkiye'de, çizgi romandan çok animasyonlarıyla büyüdüğümüz için. Evet. Orada Rhino'yu falan bilirsin. Oradan işte e, oradaki şey, Sinister Six'te. Şakır'ı çok şey e, elektro'yu neredeyse hiç görmezsin. Hiç görmeyek elektro. ya yani görürsün de neredeyse hiç görmezsin. Sıfır hatırlamıyorum yani. E, yani oradaki Sinister sixte işte şeydir. E, şakır'dır, Rhino'dur, işte Vulture'dır. Ne? Şey, Doktor Oktopus. Bir de şey e, aslında? Şey, Kazarda Hunter. Kazar mıydı? Yok lan. Kazar değil. Canım. Yani neyse. Kazar değil de. Craven da Hunter. Ha Craven. Craven An mesela Hunter. çok görüyorsun abi. Bir kadar. de işte Green Goblin abi. Ha. Altı. Hmm. Bir de tabii Kingpin falan Mysterio oluyor aslında. Mysterio girip çıkıyor arada. Kingpin de oluyordu. Kafasında büyük fanus oluyor. Ha Mysterio da evet. Çok <gülüyor> şeydir. Evet Mysterio da. Scorpion arada girip çıkıyor. Ha. Neyse. Yani filmdeki en büyük eleştirilerden bir tanesi şeydi. Bir... Ee, şey kötü adam e, sü sürecinin çok iyi yönetilmediği ile ilgili çünkü Green Goblin birden bire böyle Green Goblin olarak çıkıyor karşımıza işte Elektroyu kurtarıyorsun hiç yokken bir kostümle geliyor sana Rhino başta var bir sonda var ne no oluyor Rhino var. zaten istrelik gibi şeymiş yani evet ondan sonra hani millet birazcık daha te böyle büyük kötü karakterler olunca daha bir gelişim süreci görmek istiyor. Yani Amazing 2'nin de şeyin de e, X Men Days of Future Past'ın da aslında çok fazla amaca hizmet etme çabasından evet, kaynaklanıyor. Evet. Hani mantıken anlıyorsun. Tabii ki bu arada anlıyorsun tamam mı adam ha. diyor ki ben bu e, şey Harry Osborn karakterini iyice bir sindirim şey e, sindirip vereyim kullanıcıya diyor, şey izleyici diyor anlatayım işte çocukluğunu birlikte geçirmiş evet. Peter Parker'la ondan sonra aslında kötü olma amacıyla değil de hani kendini kurtarma amacı var evet. sonra işte Venom'u da yiyince işte kafası sapıtıyor bilmem ne falan filan bu süreci anlatayım o sırada ekran boş kalmasın böyle parlak bir şey koyayım o da elektro olsun <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Zaten yani şey aslında çok önemli. filmde şöyle bir e, işleyiş var bir yandan elektro karakteriyle böyle Te eski zamanın şey hani Batman ondan sonra kötü karakter yani o çizgi film yapaylığındaki o böyle basitliği vardır ya çizgi evet, filmin evet. o çizliği yani <gülüyor> ucuzluğunu yansıtan bir kötü karakter var. Çünkü ya abi, elektro direkt böyle standart kötü karakter gelişimine sahip ya hani ben eziyim ondan sonra hayatım bok gibi işte elektriği yedim kazaya geçirdim ondan sonra elektro oldum şimdi hepinize koyacağım. Yani bu standart zaten kötü karakter yaratımı. Evet. Bir yandan da Harry Osborn'un da farklı bir şey yapalım havası var sanki. Çünkü Harry Osborn da normalde işte önceki şeyler babası ölüyordu, Spider öldürdü, Spider-Man'ı yani öldürdü. burada 3-4 burada tane film konusu var tamam mı? Yani öyle bir, bir konsept de kullanmışlar. Şey, e, Gwen Stacy'nin ölümü tamam mı? O zaten ana aslında ha. hikaye. Yani ana hikaye o aslında ama... E, şey yani Gwen ölümüne kadar geldi? Gelen Peter, hikaye, Parker. Peter Parker, Gwen, Gwen Stacy, Stacy ilişkisi işte o sırada Peter Parker'ın kendi falan. kimlikleriyle bocalaması. Ondan bak bu var. Ondan sonra babasının gizemi var. Ha, bu var. ikinci film. Tamam. Evet. Ondan sonra Electro var. var. Ondan sonra üçüncü dördüncü film e, şey var. E, Green, Goblin Green Goblin var. var. Beşinci filmde Sinister Six var. Sinister Six var. var. Yani bütün bunları tabi bir filme sıkıştırmaya çalışınca adam zaten 2 evet. saatte de kurt kurtaramamış. Evet. Ya yani 2 saatte de kurtaramamış ama yani zaten şöyle bir şey oldu. Filmim ben bittikten sonra yani sinemadan çıktıktan sonra hani dedim ki an yani bu adam kesin daha fazla çekmiştir yani. Çünkü hani bu kadar değil bence bu film. Daha fazlası var ama süreden dolayı kesmişler. Allah biline şey, extended'i falan çıkar diye düşünüyordum ben mesela Blu-ray'de ekstra'da çıkmamıyor ama direkt sinisterde hakkında vermeye çalışmışlar. Hani bütün uzatılmış versiyon yapamamışlar. Evet. Ama işte öyle evet, hakkını vermeye çalışmışlar. Yorumdan, <gülüyor> yorumdan bir şeyler yapmışlar. Ama insan o da çıkıyor da tamam. Meri Fakran aslında daha fazla bir film çekmiş ama bu kadarını biz görebilmişiz gibi. Çünkü bir de böyle güzel çekmişler. Yani organik çekmiş yani filmi. Ya bu arada o aynı bu... falan sırıtmıyor. Bazı, aslında yani şeyler çok Hani Kendi başına ele aldığında çok sırıtan noktalar var. Ama filmin bütününde... E, sırıtmıyor. Yani böyle şey olmuyorsun, çok rahatsız olmuyorsun. Ya ben mesela filmde... ...baştan sonra tamam, yani gördüğüm noktalar var. Hani atıyorum... E, ...Harry Osborn'un işte... E, ...şey... ...örümcek şeyini... E, ...venomunu yedikten sonra dönüşmesi, dönüşürken ki... ağaçta işte orada zırf var onu gideyim falan. O benim hayatımı kurtarsın muhabbeti. Mesela o o mesela milletin çok rahat şeyine gitmiş tamam mı? Hani kıl olmuş millet ona. Ama kıl olacak bir şey yok çünkü, çünkü orada, orada hani şans eseri kostüm'e giriyor Elif. Ondan sonra Green Goblin oluyor gibi bir yani oradaki geçiş biraz böyle kısa işte kısa, o ya. hem kısa tutulmuş hem de o, an, bir ha, o kes, şey geçiş ama kesip şey delit sinirlerden bir tanesinde mesela o süreci birazcık daha iyi ha, anlatıyor. Evet, evet. Ama o, o, geçiş, o tarz geçişler işte var. Yani o tarz şeyler var. O, o bana ...şeyi hatırlatıyor işte. Eski kafa çizgi roman film çekimini hatırlatıyor. Yok bana. yani ben mesela orada e, şeyi kompanse ediyorsun. Belki işte çizgi roman ve işte animasyonları çok iyi bilmeyen işte o karakterleri tanımayan insanlar için... ...o sıkıntı olmuş olabilir. Ya da o geçişi de görmek isteyen e, fanlar için sıkıntı olmuş olabilir. Ama ben, benim için... Hikayenin anlatımı zaten şeydi, e, tamamıyla çizgi roman anlatımı gibiydi tamam mı? Böyle kare kare kare Hı -hı. kare gider ondan sonra büyük şey e, splash page'ler gelir. Mesela o şey, Times Square sahnesi evet, evet. tamamıyla bir çizgi evet. roman splash page'iydi yani Aynen. tam iki sayfalık. Ondan sonra böyle kare de, kare kare, kare Spider gider. Spiderman'in falan gördüğün sayfalar olur ya, ha. böyle kaçarken falan böyle. böyle. Ara ara işte böyle şey, çizgi roman kapak sayfası gibi şey görüntüler koyuyor hı hı. tamam mı mesela bak, açılış sahnesi çok güzel yani. çok güzel mesela o da tam böyle şey çizgi roman sahnesi. Evet. tamam mı? Evet. böyle arka şey büyük şehri görürsün böyle tamam mı en önde böyle, böyle örmeyecek adam adamı görürsün böyle iple savlana hani yapım günlüklerinde de işte biraz bahsetmişler Animas, animatörler özellikle çünkü o mesela açılış sahnesi Mesela benim aklıma hiç gelmedi filmde Yok. şey sinemada cool. izlerken onun CGI olduğu. Full CGI yani. Full CGI yani. Adı Spider-Man CGI. Yok. Yok, hepsi CGI değil mi? Hepsi CGI. Full CGI. Evet. Hani, Çünkü o şey çok güzeldi. O şeyin dağdaki ee, o dağ çok güzeldi. Böyle iniyor. Ondan sonra orada çok güzel şey e, hani Spider-Man filminden görmek isteyeceğin işte şey kamera açıları evet, var evet. tamam mı? Kamera i̇şte zaten iyi oturtmuşlardı. Kamera açıları çok iyi. Hem normal e, izlemek için iyi hem de 3D Bu arada olması. herif filmi 3D kameraya çekmemiş evet. ama 3D'si de gayet iyiydi yani nasıl yaptıysa. Hani böyle basit bir çevirim yapmamışlar demek ki. Güzel, yani güzel yapmışlar. 3D'si güzeldir, fena değildi. Özellikle işte o ilk açılış sahneleri olsun. Yoksa işte Spiderman'in şehir kamerası bir şeyler ha. vardı ya. GoPro, GoPro böyle... kamerası çekimleri falan gibi. Onlar mesela çok güzel düşünülmüş şeylerdi. Ve onlar aslında şeydi böyle birazcık böyle hani panellerin arasını sen zaten çizgi romanı okurken kendi kafanı ee, doldurursun ya. Evet. O kafanda doldur, dolduracağın kısımları da güzel anlatmışlar. Yani bütün film akışı benim için o yüzden şeydi çizgi roman kitabı <gülüyor> çizgi roman okur gibi gitti. Evet. Yani o yüzden Green Goblin'in orada hani ilk başta şey ufak tefek hani babasının dosyalarını karıştırırken işte gizli dosyalar bulması orada işte Leslie 6 file'ını görüyorsun bilmem ne özel şeyler varmış, işler, işte, projeler yani. falan varmış. Onları zaten önceden foreground e, foreground doing olarak gösterdiler. Evet. Ha, çizgi romanda da öyledir zaten. Ondan sonra bak büyük reveal yaparlar. İki, büyük iki sayfalık splash page'de adam yerde de böyle sürünüyordur. Ha. Orada böyle elini uzatmıştır böyle. Orada böyle şey vardır. Belki biraz onun şeyden dolayı eleştirmiş olabilirler. Bu mesela daha önceki filmde, daha önceki seride, hani ee, Green Goblin dediğin şey birazcık daha böyle, nasıl diyeyim? Yani belki Biraz. algılaması veya işte o dönüşümü anlaması daha kolay. Veya daha, aslında daha, daha da şöyle, oyunculuk üstünden bir dönüşüm yaptığı için Green Goblin'in ilk filmde, bir önceki serinin ilk filminde. Hani orada bilimde falan işte şeyde konuşması... Tabi evet. tabi orada bir şey görüyorsun, i̇şte, bir süreç görüyorsun. O, o, Adam ufak ufak he. delirmeye başlıyor, ospor de oluyor, aslında, aynada da kendisiyle konuşuyor falan. Oskorpun aslında işte şey hani silah üreten bir firma olması aslında, fangirsten böyle hani bağları kurup oradan işte adamın zaten silah üretiyor, zaten zırür üretiyor, bilmem ne üretiyor. o biraz daha ön plandaydı onlar, hani daha böyle babasıyla bir de herinin babasıyla ilişkisinin kurulması falan. Filan. Hani onları aslında şey, e, algılamak veya belki izlemek daha kolay o yüzden orada, orada daha lineer bir anlatım evet. var. Burada hani bazı şeyleri Burada senin artık... Burada ben gelmiş gibi geliyor insanlara Evet, abi. senin artık bazı şeyleri kabullenmeni istiyor veya biliyor olmanı da bekliyor. Aslında bak o şeyi çıkarmışlar işte, Harry'de şeyin... Ofisinde, ondan sonra i̇şte ben onu diyor. var ya orada herifi üsteki robotu falan gösteriyor. O mesela o belki o sahne olsaydı işte zarı gösterdikleri sene. İşte o olsaydı hani millet daha iyi anlardı. Ha. Zaten bu işler kudur geliştirdi varmış falan. Yani. Bir de şey tabii orada biraz e, hani adam şans eseri Green Goblin olmuş gibi bir durum söz konusu ya. Evet. Yani adam iyileşmeye çalışırken tam birden iyice kötüye dönüyor. Evet. Orada çıldırıp Green Goblin Gen, genetik yani Genetik bir sıkıntı varmış. Yani Zaten, şans eseri bir Green Goblin olmuş olma durumu. Şans eseri... Ama onu evet. da bir şeyi var. Yani filmde çok e, ince bir nüans olarak anlattıkları bir şey var. Yani kimse buna ne kadar dikkat etti bilmiyorum. Yani Peter Parker da aslında babası nedeniyle kazanılmış Zaten bir evet. genetik bir şey. Yani babadan kalma bir... Evet. bir e, kandan gelen bir güce evet. sahip aslında. Çünkü o babası ölümcülüklerle oynarken onun DNA'sı kendi DNA'sına evet. göre yatmış. Evet. Yani herinin de babasından kalan bir genetik bir hastalığı evet. var. Ondan kurtulmaya çalışıyor. Aslında şey bayağı onun iş. şeyi ya yani birisi onun şeyi e, sen söyle. E, kurbanı, birisi onun şeyi e, hani şans eseri evet. yüceltilmiş hali. Yani aslında düşünürsen bayağı hani Spider-Man tabii... Bu yani seri en azından genetik olayında inanılmaz şey, arka planda yani tam te, şey, tabanda genetik muhabbeti bayağı kuvvetli aslında filmde yani. ilk filmde de çünkü erif işte yine genetikle Tabii. kolunu çıkar yani düşman seçimi olsun. Yani Oscorp sonra... üzerinden gidiyor burada yani bu seri. Yani onu görüyorsun aslında çizgi romanda da ilk filmde de şeydir ya kötü adam hep karakterdir ya. Ha. Burada kötü adam aslında şey bütün kötülüklerin anası Oscorp. Ee, Oscorp. Ne çıkıyorsa Oscorp'tan çıkıyor. Bir de şey gibi yani böyle işte genetim bozuksa bozuktur lan. Hani <gülüyor> <gülüyor> seni <gülüyor> Spiderman bile kurtaramaz. <gülüyor> yani genetik genetik muhabbeti aslında Spider şimdi onu düşündüm de genetik muhabbetine aslında ne seyrettiğimiz çizgi filmlerde ne de böyle ne bileyim. Hani bildiğim kadarıyla Spider-Man'de çok fazla aslında böyle şey yapmazlar, arka planda bir yer vermezler. Yani ne olmuştur? Örümcek adı genetiği değişmiş, örümcek sokar, örümcek adam olur. Ama, ama Spider-Man'de çok var ya, o biyolojik değişim olayları. Çünkü... Biyolojik değişimden çok şey olarak diyorum, mesela yani Harry Osborn'un veya işte ondan önceki babasının bunun bu genetiğiyle alakalı değildir. Bu daha çok aslında orada bir deney üzerinden çıkar. Yani daha çok deney üzerinden gidiyor Burada direkt şeyden senin dediğin gibi hani kandan gidiyor Elif. Yani diyor ki Peter Parker'ın DNA'sı zaten buydu. İşte hani kahramanlar seçilir şey zeydeği var ya Ninjago'da. Kahramanlar doğmaz, yapılır mı öyle bir şey muhabbeti <gülüyor> var ya. Yani biraz şey çünkü diğer tarafta da Harry Osborn'u diyor ki senin DNA'n bozuk. Hani ve senin Spider-Man'i Spider daha da. Yani orada biraz olur. böyle kadercilik olayı var. O her evet, kahraman olmaya yani zaten alanda yazıyormuş. Ha tamam işte mı? gibi ölümcük soklu sokası yani. Başka bir şey soksa olacakmış yani. Gibi <gülüyor> diğerinde hani kötü adam olması inhande yazıyormuş yani. Mesela örümcek Öyle adam. bir kadercilik durumu söz konusu. Çizgi filmlerinde hani örümceğin şey Peter Parker'ın kanı peşinden koşulan bir yer hatırlıyorum ben. Onda da Elif zaten bir mutasyona falan uğruyordu Böyle kollar, bacaklar çıkıyor heriften falan. Öyle bölümler vardı. Evet, evet. Ama orada bile yine deney üstüneydi. Bu daha çok deneyden çıkıp genetiğe yani aile şeyine bağlarına ha, evet, götürüyor işi. Evet. Hani baba hikayesi yoktu çünkü. Baba hikayesini de o şekilde eklemiş oldular yine genetiğe. Yani bir yandan da işte bu alın yazısı muhabbeti varken bir yandan da ufaktan alttan şey veriyor. İkisi de aslında benzer durumlarda. Biri bu güçle kahramanlık yapmayı seçiyor. Birisi işte kötülük yapmayı seçiyor gibi şeyi de görecekler ama yani çok o çok zayıf kalmış bir nokta eğer öyle bir amaçları varsa. İşte bir yandan da standart ezik şeyler. Ama işte yani. Days of Future Past'te işte Spider-Man 2 Amazing Spider-Man 2'nin de işte ben, benim için e, hani birazcık daha kendisi feda edip önündeki filmlere evet, yol açma öyle, e, öyle şey misyonları olduğu için yani bu adamın işte Harry Osborn'un e, hani güçlü bir karakter olarak üçüncü filmde geri dönmesine ihtiyacı var. Evet. Tamam, Sinististics'in altı pısını kurmaya ihtiyacı var. Evet. Çünkü işte Marvel ne yapmış işte bütün evren yapmışlar evet. falan filan geyiğine herkes böyle bir kendi evrenini böyle birleştirip büyütme çabasında. İşte sinirsizliksi boşa yapmıyorlar Adam evet. Venom yapacak şimdi üstüne. Yani Venom'u tek başına çekecekler değil mi? Evet. Amazing üzerinden gidecekler çünkü. Bu Amazing'de kurdukları evreni o şekilde büyüyor. iyi büyü yani evet. O yüzden al tepeyi hazırla demişler Elif'e. İşte oraya işte Rhyno'yu da soktum. Yalnız... İşte Harry Osborn'u da soktum. Falan filan. Şey çok kötü. Babası ya. yani benim tek e sıkıntılı oldum daha doğrusu şey, e, olmasa da olur dediğim şey, o Roosevelt sahnesiydi ki yani filmin başka hiçbir tarafıyla hiçbir bağlantısı yok. Babası bir filmin Herkesi başında şey bilgisayarını bir yere upload ediyor, ha, ha, evet, tamam. ondan sonra metroya giriyor. Herif ha. metrodan böyle bir şey çıkıyor. Babası sanki böyle şey, ya, ileride lazım olur, ben burin altını üst kazıyım ondan sonra burada bu şey bütün bütün şeyi yapıyor orayı yaptırdı bütün elektrikçileri oraya gömüştü <gülüyor> <gülüyor> öldürmüş kafalarına sıkıp görmüş oraya inşaat Amerileri Amerilerini işte elektrikçileri hidrolikçileri <gülüyor> ve şey devlet de bilmiyor orada kaçak elektrik harcanıyor falan ya o büyük hani yani bir ihtimalle hani sonraki o şey de işte Spider-Cave yapmak için gibi şeyler yani. Yani işte yani. o yerin altında çıkan vagon bilmem ne olayı. Ya yani o kadar Çünkü büyütmeye... bence gerekiyor. Kaptan Fight nereden yapacak? Yani suçla nereden savaşacak? Hani evden savaşacağını işte belki oraya gider oradan mı savaşır demişlerdir. Bilmem ki. O biraz evet hani havada kalmış şey ama işte filmin başındaki sahneyle orayı bağlamış. Bilmem ne yapmış falan filan. Tamam rüzuvete girersin tamam mı? orada bir tane hakikaten böyle tünel vardır. Hmm. Tünelin kapısından girersin, oradadır. Hani ekipmanlar, şeyler falan. Ama o da çok basit kalıyor. <gülüyor> Ama yani, oğlum bir tane bak, Oscorp'tan kaçan bir adam. Sen kaçaksın, bak dünyanın en büyük şi şirketlerinden birinden kaçıyorsun. Amele tutup, elektrik tutup orayı kazıttırıp... Ya öyle şeyler düşünmeyeceksin işte. Allah Allah. İşte. Ona bakarsan diğerinde de elektrik balığı sokuyor yani. Heee işte. Hani öyle düşünürsen ona bakarsan elektro zaten saçmalığın önünde gideniyor. Hayır bak, o dünyanın gerçekliğinde düşünsen bile saçma anladın mı? Elektro var. Şş, diyor, be nereden biliyorsun? Belki şeyden istedi, Tony Stark'tan istedi. Marvel değil mi o? <gülüyor> <Marvel gülüyor> Tony abi, gelsene bakayım. Yok abi sen Sony'desin, veremem para demiş. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben yapamam abi, bizi karıştırma işte. <gülüyor> yani Sony Sony'de işte hani baktı, bu işte para var. Biz bunu beş, kaç senedir elimizde tutuyoruz mal gibi, bok yeri <gülüyor> Yani, şey olsun ben, ben hakikaten şey, şeye çok üzülüyorum. Ee, ne üzülür? manin ilk serisi bir iki üçün yaptığı haslatı yapamıyor olmasına üzülüyorum. Evet, ama Çünkü, işte çok fena suçladılar. Yani tamam belki e, bence daha iyi Amazinglar. Tabii daha ben ya zaten kafadan Andrew Garfield benim için zaten yeterli yani. Yani Andrew Garfield, Emma Stone, Emma Stone da öldü. İyi oldun. Ben... Gıcık oluyordum o kadarıyla. Emma Stone'un kızıl olarak geri dönüp müziğin ortası <gülüyor> taraftarıyım. <gülüyor> <abi. gülüyor> Zaten Peter Parker da o yüzden aşık oluyormuş mesela. Çok yani benziyor diye. Evet, çok benziyor. benziyor. benziyor. Ben Watson kim olacak o kadar? Benim canım geri zekalı sıkan... kızı yapmasınlar da kim yaparlarsa ha. yapsınlar yani. Mary Jane'i ne oldu biliyor musun? Scarlett Johansson'ı mı yapsın? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır Hayvan yapmasınlar. O kadından çok sıkıldım ben. Ve çok yaşlı kalacağım. Yani bilmiyorum. şey olarak da sıkıldım, biliyor musun? Brek video olarak da sıkıldım. Böyle. Sola filme gelecek ki yani, işte yapay Kaça geliyor. Neyse. şey ee, Benim canım sıkan bu Sinister Six muhabbetinde işte şeyi de gösteriyor orada arkada. Hmm. Doktor Octopus'un kollarını da gösteriyor benim ya? Benim canım sıkan ne oldu ya? çünkü Doktor Octopus'un Origin hikayesi güzeldir, anlıyor mı? Yani oğlum, ona bakarsın, hepsinin kazara olması lazım, tamam mı? İşte hayır, ne yapacak yani? Alabatranı çalışacak, patlayacak, onunla su şeye mi girecek? aa kurtulayım falan diye kollara <gülüyor> mı girecek yani o da yani, Action hayır çünkü Doktor Octopus'un bütün motivasyonunun şeyi origin hikayesi yeter ve o kolları falan olması zaten hani aldım hayır. Herif... Deneyi yapacağım, ben ne yapacağım derken o kollarla yapar yine. O şeydeki anlatımı o yüzden güzeldi. Ben 2. filmdeki Doktor otobüs hmm. oluşturmasını severim. Ama sonunda öldürüyor 2. filmi. O ayrı bir dallama onun onu istemem mesela. Ama hani o, o onun yerine gidip de böyle bir tane işte kötü doktor bulduk. Hadi buna bunu takalım kafasına giderse o sinir bozuyor. Hani bütün suçları toplayalım, sinir sarsı yapalım derlerse Evet, yani o şey olayı, sen o, de bunda şart kampanya, kanı giyiyormuş falan yani. Evet, o çünkü dediğin gibi karakterlerin kişisel motivi, motivasyonlarını sıfırlayan bir durum aslında. Yani orada Volchuk Kanada gördük mü hatırlamıyorum şimdi ama gördük. Volchuk hissem. Vulture'da yani çok zengin olup da ölmek istemeyen dandik bir herifin insan enerjisi, hayat enerjisini emmek için yaptığı bir kanattır yani tamam mı? Evet. Ama nasıl olacak o? Ha şimdi Oscorp'da zaten o kanat var. Geri çalacak mı onu herhalde? Yaşlı bir adam bulacak. Ha, evet. <gülüyor> Sen yaşamak istiyorsun değil mi? Al sonra kanat diyeceksin. Yani öyle olmuyor bak. Hani Rhino hadi anladık. İlk filmde yani şey filmin başında zaten kötü adam olduğunu. Ha. ama zaten evet. denyonu mendek deniyor ama zaten Ryan öyledir yani zaten ha. psikopattır elif'e Scorpion mesela öyledir tamam mı Scorpion'a adam derler ki sana işte güç vereceğiz falan adam gider mal gibi olur i̇şte Ryan <gülüyor> öyle Scorpion. Scorpion aynı box zaten Scorpion onlar öyle. şey değil mi Rakster bir bakın Rakster değil mi zaten Hani e, Şakır birazcık daha öyle çünkü Şakır'ın bir olayı yok, onun bir okay, tane, bir daha ar var zaten şey, hırsız, banka soyguncusu <gülüyor> falan. Al işte ne güzel falan. Oğlum yani da ama Volcurs'lar şey yani <gülüyor> o kafada değiller ki. Yani Volcurs. Doktor Oktormus. Doktor nasıl olur yani. Mesela Misterio getirse şimdi, Misterio götürdüğünde gülmez misin sinemada görsem? Kafada fahuns, kafada fahuns. Böyle gerçek bir herifti o yani. Herif düş herif şeymiş. <gülüyor> herif şey ya. Eee yourself <gülüyor> efektçi ya normalde. Ha sonra kötü adam oluyor. <gülüyor> <gülüyor> çok kötüsün. <aslında. gülüyor> hiç mi terimiyor hiç sevmem ya. Yani. Biliyorsun. Ya yani çok böyle gerzek bir karakter gibi geliyor bana. Ya bu kaba samur. Sin Ama ne de işte illüzyon yapar falan. Yani kamelyon gelse süper olur aslında. Abi. Kamelyonu ya benim... severim ben. Ha kamelyon iyi oluyor evet. Benim Örümcek Adam dünyasındaki düzgün bir şekilde sinemada görmek istediğim iki tane kötü var. Bir Venom, diğeri de Carnage. Hatta Venom vs. Carnage de olabilir. Spiderman'in siklet. <gülüyor> yani çünkü yani o herif, o mesela Carnage böyle çok psikopat bir karakter ya. Ve şeyi de çok güzel yani, o, yani çizimleri falan da çok güzeldir mesela çizim romanlarında falan. O böyle fırlayan şeyleri falan. Venom'dan daha şey bir karakterdir ya hastalıkları. O yüzden hatta Venom'un ona karşı olduğu işte o sahneleri falan oluyor o yüzden. Ee, mesela o ikisini düzgün bir şekilde görmek istiyorum mesela. Yani çünkü... Ayrıca onu geçtim artık Amazing Spider-Man 3'te kimi görmek istiyoruz? Kimi? Daily Bugle'ı. J.J. J.J.'yi görmek istiyoruz abi. J. Jonah Jameson. Yani onun bağırdığını görmek istiyoruz. Böyle bir adamla da göremedik daha. İki film oldu ortada Jonathan yok yani. Olur, olur. Mary Jane'in de güzel birini seçerlerse çok sevineceğim ya. Yani neyse, Sinister 6 ayrı film çekiyorlar değil mi? Ayrı film çekiyorlar. Tamam, Venom'u da ayrı çekiyorlar. Ayrı çekiyorlar. Yani, tamam, bir de Amazing Spider-3 çekecekler. Evet. Odan önce herhalde Sinister 6 falan, Venom falan çekecekler. Sonra Amazing Spider-3'de birleştirecekler. Herhalde. Aynen. Öyle bir şey olacak. Avengers gibi. Ondan sonra da Spider-Verse çekerler. Böyle bir tane öyle eğilmiş, böyle bir tane Spider Woman çekerler. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten Spider Woman kimdi acaba ya? Sony Spider deme Woman şeyde. ne ya? Yapmayın abi böyle şeyler. Sony demeye şeyde mi acaba? Spider Woman ne? Hiç bunun bilmediğimiz, anasır babasının başka kadından kız kardeşi mi varmış? Yok ya çalak alakası yok. Ya bu şeye göre öyle olması gerekiyor. Ne? Bu filmin anlatımına göre öyle olması yok, gerekiyor. Yok Spider Woman'ın şey, Spider'lı başka Spider'dık. Heee, Karaduk. Evet. Öyle Spider değil. <gülüyor> Karadıl mı? <gülüyor> yani onun ben içleri... Spider Queen biliyorum ama onları falan sokamazlar ki. İşte Şimdi... Sp Spider-Verse yaparlar ya. O çizgi romanı event olarak yapıyorlar zaten. Abi kim gelsin biliyor musun? Kraven gelsin hakikaten. Kraven yapsınlar. Kraven the Hunter. Kraven the Hunter için Kraven the Hunter için kim güzel olur biliyor musun? Kim? O Strain'deki Russian var ya. Ha değil mi? Hmm. Ama çok büyük kalıyor. O biraz kısa boylu olması lazım. Yok lan Kraven. Kraven. Aslan Yelesi. Aslan Yeresi. dizisi de Ali herifi bildiğin çizgi filmdeki birebir yapsa çok olur ama, ama oradaki o Russian ha, bence he. çok güzel olur. Evet olabilir. Biraz vücut çalıştırıp olabilir. Aa Kraven. Kraven'ın İyi çalışılır o. Yani çünkü çıkgansın en basit yaratılması karakter de o ya. Yani. Evet. Aha ormandaki o şeydir. Spider-Man... Hazır şeyin yolundan gidip... ...güncel popüleritenin yolundan gidip... Neydi? Mobius müydü? Onu da koyabilirim yani. Mobius var zaten şeyde. Bu filmin değil. Hayır Sinister Six'te değil de şey... Mesela... DVD çıktıktan sonra ben şeye bir baktım. Hani Harry Osborn böyle babasının dosyalarını karıştırıyor ya. Böyle gizli dosyalarını açıyor. Onu koymuşlar. Evet o gezi dosya isimlerinin arasında var işte Mobius Project bilmem ha. ne falan. Doktor Mobius'ta tanışmadık çünkü. Evet. Ama zaten bütün genetik araştırmalarını dünyanın e yani. bütün genetik araştırmalarını <gülüyor> Oskorpi yaptığı için. Yani öyle bir şey olabilir. Neyse ben unutluyum, önce adamın geleceğinden. Yani en azından diğerinden daha çok unuttum geçmiş zamankinden. Onu ee, onda hakikaten böyle hayal kırktırsın, hayal kırktırına da Bence iyiydi. Ee, şey, sen Güzel. Sinemada özellikle ses çok keyifliydi Sinema Sinemada izledim. Evet. Elektro sahnelerini falan çok güzel yapmışlar Efter. Yani millet böyle oralara fazla e, çizgi buldu ama bence iyiydi. Hayır, cheese'i diye bir şey demiyorum. Lan, filmin zaten yarısı cheese'i de... Yani işte e, çizgi roman gibiydi işte oralar benim için. Şeye bak kalitesi çok ya. iyiydi. Yani çekim kalitesi çok güzeldi. Hani böyle ucuz durmamış anladın mı? böyle bayağı Benim he heyecanlı en, izliyorsun. En, en yani işte hani ucuzluk anlamında keşke bunu da yapmasalardı dediğim tek şey o jeneratördeki dövüş sahnelerinde hani davul çalarken yapsadır, böyle evet. Şey gidip geliyor ya he, böyle evet. şey amfi şey yapmışlar da yani. Equalizer. Ha equalizer. <gülüyor> onu yapmasalardı keşke. Yani evet onu yapmasardı o bir daha müziği de güzel yaptıkları için. Ne bileyim, orada hakikaten böyle tempo tutmuyor. İnsan bir anda kendi tempo tutar buluyor zaten. Hmm. Örümcek adamla böyle kaçarken tempo tutar gibi hissedersin. Ya o kaçış sahnesi bilmem ne falan. Hani hepsini CGI'da çünkü sıçmamışlar yani. Yok ya güzel yani set kullanımlarını falan da güzel yapmışlar. Bazı yerleri hani full e, en azından yer, yere yakın olan kısımlarını evet. set olarak yapıp üstüne kurmuşlar silceyi. E, şey de çok güzel hoşuma gitti benim işte. hakikaten e, yeni kostümdeki ya yani bu ikinci filmdeki kostüm gözler hmm. gözdeki o yansıma olayı var ya. onu mesela onun yapmaları çok güzel olmuş hakikaten. ya yani o çünkü işte Meli şey Meli Ceylin. Emrah'sın düşüşündeki o yavaşlatmalar falan işte o. E, o e, şey çok, çok güzel. Muhalde. değil mi de hiç aklıma gelmezdi hmm. o düşüş sahnesindeki iki şey. He. Bir tanesi saç. saç saç diğeri de geriye Evet. Geriye, diğeri aslında yukarıya yukarı doğru çekiliyor. çekiyorlarmış. Büyük ihtimalle kamerayı da aşağı mı çekiyorlar diyor. Hayır. Kamera aşağıdan yukarı doğru gidiyor. Ama kız da yukarı doğru çekiliyor. Ha, yukarı böyle bir aynı anda yukarı doğru gittikleri ha. için sen aşağı düş onu çevirdin ama aşağı doğru düşalımış gibi oluyor. Free fall'ı tersine çevirmişler. Aynen gibi. aynen. Çok başarılı. Çok başarılı. Ama bir de orada aynen. üstüne o saç muhabbetini görünce Sinirim attı yani O saçı CGI olduğunu söyleyince adamla, Yuh dedim yani. Yuh dedim hani ondan sonra ha, belki olabilir falan moduna giriyorsun ama adam söylemeyince Anlayan anlaşacak şey olduğunu söyledikten sonra bakıyorum nasıl CGI bu diyorum yani. Şeyden anlıyorsun işte CGI olduğunu. Yüz gölgesinden anlıyorsun da. Orada anlamıyorsun. Anlamıyorsun işte. işte adam CGI olduğunu söylemese bilmeyeceksin yani. 4 ay, uğraşmışlar, 4 ay saç yapacağız. yapacağız uğraşmışlar. Çok da güzel olmuş. Aynen. Zaten baya evet emek... Ama hakikaten yani. Güzel. Bütün film boyunca zaten hem şey, Gwen Stacy'nin saçı çizgi roman saçı gibi yani. Hı. Böyle şey çizmişler gibi oraya. Bozulmuyor, etmiyor. <gülüyor> zaten o öyle sarı saç mı var lan? Öyle sarı saç yok. A de kız zaten bembeyaz lan. Öyle sarı saç da olabilir yani. <gülüyor> Öyle sarı saç olmuyor ya genellikle. Ya daha açık oluyor ya daha böyle koyu Oynamışlar oluyor. Yani, Oynamışlar biraz. Şey böyle. sahnesi de çok komik hmm. değil miyim? Hmm. şey kamyonu kullanırken tırı 3-4 tane birlikte yap, çekmişler ya. O yandan çıkma sağdan evet. çıkma sahnesi bak. Bir de arkada kompartmanda bir arabayı sürüyormuş ha, ya. Ha öyle o Görmeden. Görmeden çünkü. <gülüyor> filmi de New York'ta çekmişler şu an. New York'ta o filmi burada çekin çeksinler diye hakikaten böyle şey bir götürü vermediği evet. kalmış. Her yeri kapatabilirsin. Haydi kapatın. Yani bu tür şeyler e, hani güzel yapıldığı zaman işte sahne arkası evet çok keyifli oluyor ya. Yani. Bir de abi işte mesela filmi insan mesela beğendiysen hakikaten filmi çok böyle bu tarz şeyi izlemek istiyorsun yani. Nasıl yapmışlar lan bu filmi falan filan demek Ve onu görmek istiyorsun. Mesela ben şeyde çok büyük ayak kırıklığına almıştım o yüzden. Ee, Avengers'ın mesela. Bu Ray'inde iş bok yoktu onda da. ya yani böyle bir detaylı böyle 100 dakikalık bir... E, işte Avengers'ı şöyle yaptık şeyi yoktu. Halbuki Avengers'ın da biliyorsun bayağı güzel... Görsel Aynen. efektleri bilmem falan var yani. Böyle silik silik geçmişler Şurasını şöyle yaptık oldu falan gibisinden. Yani Gravity'nin zaten filmi kendi kadar... Şey o zaten var, görsel... onun olması gerekiyormuş zaten Aynen onda. Aynen abi. Filmden daha çok izledik onu. Mesela Pacific Rim de galiba biraz ezikti okuydu. Ezikti biraz, az yani vardı yine bir şeyler ama az koymuşlardı. Hı. Ama bunda mesela hakikaten doyuyorsun. Vay be, i̇şte adam Hobbit'te diyorsun. biraz var. Abi Hobbit'te de, de olsun arkalar. Çünkü Peter Jackson zaten böyle Manyak günlük zaten. çekiyor, Hı. bilmem ne yapıyor, blog geziyor falan. Var çıplak ayak geziyor zaten sette. Deli de üşütmüş zaten o. <gülüyor> Herif niye kilo almış tekrar ya o kadar? Ultimate örümcek şey örümcek diyorum. E, Hobbit çekerken niye sürekli sıkıntılar? Ne yaptın <gülüyor> herifinde? Tekrar verir. Kevin Smith asıl çok kilo vermiş. Ha. ha. Fatman Fatman on Batman değil yani. Meğer <gülüyor> bildiğin kilo vermiş herif. Evet. Yani kısacası biz örümcek inanılmaz örümcek adam 2'yi seviyoruz. Blu-ray'inde ben vallahi şiddetle tavsiye ederim. Hem sinemada eğer mesela sadece 3D seytmişseniz hani filmi bir de böyle güzel o Blu-ray kalitesinde görmek istiyorsunuz renkleriyle falan tavsiye Ve ederim ya. Hakikaten yani. şey onu dedik biz ee, DVD işte Blu-ray takar takmaz. Ya yani adamlar şey CG ve gerçek görüntü entegrasyonu o kadar güzel yapmış ki normalde yani hani sırıtmıyor. evet normalde Blu-ray'de açtığın zaman hani burası evet. hani şey yeşil ekranmış mesela, falan diyorsun ya ilk filmde mesela bunun ilk filminde bu Kertenkeleyli balçandan nasıl sırtıyor seyderken bunu da bildiğin baya güzel olmuş Blu-ray'de bile hani çok Hiç az anlamış. yer. Evet. Çok az yer sırıtıyor. Yani sahne arkasını seyretmeden anlamazsın burası CGI miymiş, burası yani, miymiş. Robocop'ta mesela bayağı sırıtıyor. Evet, Robocop çok sırıtıyor. Frame mi ayarlayayım herhalde? Bununla frame'i güzel mi oturtmuşlar? Ne yapmışlar? Yani bilmiyorum. Yani, Birazcık da işte, filtrelemeyle o... ilgili herhalde. CGI'in çünkü o böyle yumuşak, aşırı yumuşak geçişleri oluyor ya. E, hani animasyondan kaynaklanan belki. Ya da belki el animasyonu yapıyorlar bazı şeyleri. Sıçıyor. bunda belki full body Motion şey capture yaptılar, o yüzden sırıtmadı belki. Yani genellikle şöyle yani benim hissiyatım şöyle Blu-ray geçtiği zaman şey oluyor. Görüntü daha da bir keskinleşiyor ya. Ha, evet. Görüntü keskinleştiği zaman şey CGI'nin e, keskinliği gerçek keskin e, şey e, önüne geçiyor. Evet. Ya da arkasına bakıyor. Bir şey. Birazcık daha şey keskin oluyor Hı, tamam evet. mı? Evet. O Bu herslerden dolayı da sıçıyor evet, belki. Aynen, herslerden dolayı da patlıyor böyle, evet. frekansdan dolayı. Renkler duruyor falan. Ama bunu yani ben hareketlilikle akıcılığını falan etkiliyor. Evet, bunun şey çıktı. Ha, üç boyutlu su var bildiğim kadarıyla. 3D, evet 3D Blu-ray var. Zaten combo çıktı. 3D Blu-ray artı 2D Blu-ray olarak satılıyor. Yani aldım, ikisini de almış oluyorsun. Ee, yani üç boyutlu büyük televizyonunuz varsa hani böyle 50-60x televizyonun varsa zaten 3 boyutlusunda çok zevk alırsın bence bunu izlerken. 2 ee, boyutlusu da böyle o yani şu anda bir de ekranlar böyle iyice parlaklıklar falan coştu ya televizyonlarda. Yani evet. öyle bir televizyonda büyük, özellikle bu elektro sahnelerinde falan bence böyle mest olursun diye düşünüyorum izlerken. Hele şey ekran falan varsa Yani de, şey falan mesela. konka o ha -ha. ekran varsa belki daha da bir, böyle bir Güzel olabilir, şey, New York e, Times Square sahnesi güzel olabilir yani. şey Şeyi ben çok şaşırdım. Mesela Elektron'un hem makyajı hayvan gibi. Evet. Makyajın üstüne yaptıkları CGI hayvan gibi. Ve o yaptıkları CGI böyle görüyorsun tamam mı? Herif böyle 6-7 katman şey yapmış evet. tamam mı oraya işte. Beyni yapmış, ondan sonra beynin işte elektrik, elektrik sinyallerini sinyalleri yapmış. yapmış. Ondan sonra böyle e, uzaydaki ne işte o patlama efektlerini falan entegre etmiş böyle. Altı yedi tane de koyuyor herif. Şüp de oturtuyor. Bizim gördüğümüz şey oluyor. Evet. Ve orada o, o kadar çok detay kaybı oluyor ki aslında. Hiç uğraşmasalar da olurmuş. <gülüyor> <gülüyor> geliyor sana. Yani sinemada belki detay kaybı da Abi blu Reddy izlerken belki o detayı yakalar. Hayır yani şeyde görüyorsun ya işte e, yapım videosunda. Ya. Yani adam yapmış böyle her şeyi. O beyni görmüyorsun ama şeyin içinde. Eee evet, İyi de şunu, şöyle de bir şey düşünmek lazım tabii. Şimdi mesela görmüyorsun denilen şeyler e, eski filmlerde de işte görmüyorsun deyip makyajı basıyorlardı. Şimdi onu HD'ye remaster etti mi böyle Elif'in Aç Bond filmini? sonra şeyin Roger Moore'un Elif'in böyle makyajın gözeneklerini görüyorsun böyle. Pudrayı sürmüş buraya, yapıştırmış pudra Elif'e ve pudrayı görüyorsun Elif'in suratında. Yani adamlar bence özellikle şimdi burada Sony filmi olduğunu düşünürsek bunlar 4K'yı da düşünenekten bence film çekiyorlar şu anda. Artık çünkü Sony 4K Sony büyük ihtimalle bunu 4K'sında çıkarır. Yani Amazing Spider-Man 1'in çünkü 4K'sı vardı. Bunun da büyük ihtimalle 4K'sı vardır. Yani adam o yüzden o filmden ben bunu ileride bilmem ne remaster zaman çözünürlüğü o sırıtmasın diye de düşünerekten yapıyor olabilirler şu anda. Olabilir. Ya sen şu an o detayı görmüyorsun ama belki 4K televizyondan olsa o detayı da göreceksin. Veya 8K olduğu zaman onu da göreceksin belki yani. Çünkü bundan sonra remaster ediliyor bu filmler. Eski filmi remastered lan diyor. Filmi çektiği için filmden bir koyduğunu istediğin çözüne giriyorsun yani. Onu da ama sonra göreceksin. Diyeceksin ki bunda ne varmış. Örümcek adamın kıyafetindeki noktalara bak falan diyeceksin böyle. Kıyafeti de güzel zaten. Kıyafeti baya güzel. Yani yeni logoyu da ben zaten çok seviyorum. Ben benim bu senede bir tek sevmediğim şey ee, bu şeyi organik olsa daha çok hoşuma gidecekti. Yani önceki örümcek adamda da yoktu galiba. Yok ilk örümcek adamda kendisi oluyordu. Öyle mi? Ben kendi salma olaydı ben daha çok seviyorum. Yani, yani bu böyle makine olduğu birazcık daha şey sağlıyor. Hani e, hikaye anlatan adamı birazcık daha örümcek adama hasar verme olanağı sağlıyor. Anladın mı? Allah bozuldu diye bir yolun ortasında ama işte bak, havada onu, kalıyor. Onu falan. ne güzel kullandılar. İşte burada filmde. kullanıyor. Ama yani şimdi nedir? yani Örümcek adam diğer evrende ondan sonra kolundan kendi organik atıyor olsaydı, güvense değilse ölmeyecek miydi yani? Hayır canım ama sonuçta yani o örümcek atarı kendi yapıyor olmasının bir şeyi var. Yani at, çocuğun da zeki ve e, ya, potansiyel ama... bilim adamı olduğunu şey evet. e, Ön, e, ya biliyorum da bu kadar mesela genetik anlamda değişimin üzerinden muhabbet yaptığım bir hikayede, hani, o da genetik o o da yani, hani, olabilir, o da genetik diye. sonuçta. Bak işte Harry Osborn'un babası da dahiymiş, işte Peter babası da dahiymiş, çocuklar da dahi. Yani ne bileyim. Bana, Olayı ben var. o şey böyle sevmiyorum neler. Burada bir aparat olması hoşuma gitmiyor. Yani ama o çok şeydir yani. E, Dramatik bir araçtır ya, animasyonda da Biliyor çok kullanılır. Dramatik böyle, bir araçtır. Işte, kapsül bitti siktir ne yapacağım yani. falan olayı vardır işte Bak, ne bileyim, bileyim, bileyim. Ha işte ne bileyim işte e, şey e, lizard'ı kapışırken böyle çok sıkar bileğini, böyle kırılır örümcek atarı. Aa ne yapacağım falan filan diye şey yapar. İşte evet. De, bir yandan da ö, düşerken aa siktir laa. Hani mesela or, burada öyle bir şey olsaydı Aha. çok garip olabilirdi, güzel olabilirdi yani. A yetmemiş, tamam mı? Olsa, Gwen Stacy'i tam böyle yakalayacakken böyle ve santimle ağ bitti herifin Suçluğum Biliyorum, biliyorum da ben yine yani de ne bileyim o şey yani direkt kendi koldan örümcek ağa atan örümcek adam. Mesela ben onu içeriyorum. onu hiç sevmiyordum e, ilk işlemede çünkü o attığı örümcek ağa gerçek gibi görünsün diye çok ince yapıyorlardı onu. Hmm. Ama animasyondan çizgi romanından alıştığın zaman böyle o örümcek ağını attığı zaman böyle halat gibi çıkıyor zaten. ya böyle. Ama abi o zaman yani şimdi yapsa öyle gözükmeyecek. Mesela da çok güzel yaptılar onu. Hı, güzel çok şey. dengeli yaptılar. Evet. Tam hem ince görünüyor hem de, hem de sağlam sağlam geliyor? böyle elde tutulur bir şeymiş gibi geliyor. O ötekinde böyle sanki şey hani iğne ipliği gibi duruyordu. Evet. O biraz birden uçmaya gidiyor yani. O zaman götünden atması gerekiyor. Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> adım parmağının şey çıkıyordu. <gülüyor> Tabi şeyi falan hiç açıklamıyorlar. Hiçbir yerde açıklamıyorlar. O hayvan gibi ayakkabı giyiyor herif ama nasıl, nasıl yapışıyor ya? yani. yani. yapışkan. <gülüyor> Öyle bir salgılıyor ki. Bir şey Normalde bak. böyle şey hani direkt ee tight gibi bir şey olması lazım ayağında. Evet. olması Taban, şey, olmaması gerekiyor şey ki ya yapmışsın yani böyle. Düşününce mantalite çok yeleniş değil mi? Yapışkan yani örneceksin. Mesela sarılıyorsun, yapışıyorsun bırakamıyor yani. Bırakamıyorum. Evet. Kız gidecek böyle elin yapışmış. Gidemez. İngiltere'ye yani. mi gideceksin? Yani. Gidemez. Yani gidemez. Yani. İğrenç. <gülüyor> Sağırlıyor bakıyor. Ama mesela şey falan olayları güzeldi bu. Rhino'nun donunu indiriyor ya. <gülüyor> <gülüyor> evet orada dalga açıyordu. Evet. Yok ben şey açısından sevdim filmi. Ee, önceki filmlere nazaran Örümcek Adam e, evet, esprisi yani. yani Örümcek Adam geyinin Güzel olduğu film Örümcek ya. Adam G'in önde gidenidir zaten yani ve böyle şey de yapmışlar ya e, giderken konuşuyor he. yani böyle hep konuşuruz Örümcek Aynen Adam he. o en çok sevdiğim şeydir çünkü o tabaka konuşur yani ve o yüzden mesela şey sahnesi çok güzeldi ya e, ilk filmdeki şeyinde cameo yaptı. Ay Erfen, stüdyonun kamerayla yaptığı sahne çok güzeldi mesela. Tam böyle Örümcek Adam sahnesinde o yani. Böyle ağır çekim, böyle şey dinliyor. Arkada bunlar kopuşuyorlar, geçiyorlar var. <gülüyor> Onlar mesela çok hoştu ve orada da muhabbet ediyorlar bildiğimden. Eee Spider-Man. Örümcek Adam Spider güzeldi. Yani. Güzel. Ben bu seriyi seviyorum. Ben de çok seviyorum bu seriyi. Diğeri o Toby'nin ağzına ağzına. Toby, Toby ölsin. <gülüyor> Toby zaten öldü sayılır bir yerde görüyor musun sen Toby'yi? En son, e, son Great Gatsby'de gördük. Orada gördük yani. Sonra bir şey yaptığını biliyorum. Ondan herhalde. Yani Tobi'nin nasıl beğeniyorlar hiç şey Abi herifin tipi zaten böyle besti. Yani sokakta görsen yüzüne bakmazsın herifin. E. Sokakta görsen döversin. Evet benziyor. döversin de yani. Hani, Elijah Wood en azından sempatik bir adam tamam mı? Hani, o neyse, Hadi o ne istedi. Benzer tipler ya bunlar. Elijah, Elijah Wood en azından sempatik tamam mı? Bu de sempatik falan yok, Ebek, eberek, eberek evet, bakıyor. Eblek bakıyor yani, herif eblek ya. <gülüyor> yazdım zaten haberde de eblek diye, altına yazdım herifin. Eblek, eblek. Gwen Stacy öldü ya. Şey komik değil miydi ya? Şey, çıkıp diyor ya. Ya aslında, <gülüyor> evet. ya aslında ben Peter Parker'ın karısı olsun karısı diye yarattım kızı. <gülüyor> Avrupa'ya gittim, geldim. Öldürmüşler. Adamın arkasında iş yapmışlar. Ha. Gitti gitti, öldürün. <gülüyor> Sen de gitti, öldürün. Öldür, öldür, ben yeni buldum Mary Jane, çok güzel. <gülüyor> o daha güzel. <gülüyor> Herifin böyle eskizlerini karıştırmışlar. Bu kara daha güzel lan, niye bunu buldun? Öldürün lan onu. Hakikaten adamın İngiltteri, yani Avrupa'ya gitmesini beklemişler. Avrupa'ya bekle göndermişler Gitmesini rife. beklemişler. Sen biraz dinlen, uzaklaş biraz. <gülüyor> <gülüyor> gitti, öldürün. Adam bir gelmiş öldürmüşler. <gülüyor> Ağlamıştır ben. <lan. gülüyor> Ağlamıştır yani. Mesela şey gibi bir de yapamamış tabi. Ed Brubaker gibi. Ne ben siz... Şey, Steve Rogers'u mu öldürdünüz? Geri getiriyoruz lan. Geri getiriyor o Güven'i geri getir de. Güven bir şekilde geri dönüyor ama mu? Yani... Ciddi söylüyorum Dönmesin böyle dönmeyen bir Ben amca var. Tamam mı? Ben amcanın dışında... Dedim? O da çünkü büyük laf ettiği için dönemiyor. <gülüyor> Yani o dönsü zaten, <gülüyor> tükürdüğünü yalaması gerekecek. O canım. çok büyük laf etti, onu <gülüyor> döndüremiyoruz. O yüzden döndüremiyoruz. <gülüyor> Yoksa yani... Gwen Stace nasıl dönüyor? Kimse, kimse ölü kalmıyor. Gwen Stace'i bir ara böyle... Yani götümden atıyor olma ihtimalim çok büyük de... Ee, galiba ya klon olarak ya hayalet olarak bir şekilde dönüyor ona. Hayalet olabilir bak ona inanıyorum da... Geride Captain Parker da bir şey yaptı abi. Ya. Evet. Onlar ne yapacaklar o hikayenin devamını merak ediyorum çok aslında. Gereksiz şeyler abimler. Yok ya aslında çok okusan seversin şey yeni spiderman. Evet. Çünkü böyle tam birazcık daha böyle şey ee... nasıl desem hani çizgi çizgi film gibi birazcık daha. Hı. O çizgi film esprisi var. O ergen esprisi. Çünkü Doktor Octopus kaçıyor içine. Ha biliyorum biliyorum da. O şey, onu, şeylerini görmen lazım. Ee, o Horizon Labs'ı bir yerde çalışıyor Peter Parker, tamam mı? Neyse geliyor bu Doktor Octopus. şey kıyafet komple böyle şey, kötü bilim adamı kıyafetle dönüşüyor, tamam mı? buraya kadar iliklenmiş beyaz şey, şey siyah eldivenler şuraya kadar, bir de böyle Google takmış, tamam mı? Hep böyle omuzlar şey dik böyle <gülüyor> modunda takılıyor tamam mı? <gülüyor> Ve böyle bir gaza gelmiş tamam mı? Lan yani Peter Parker'ın Peter Parker köpeğim olsun ben daha iyi Spiderman olurum ayağına giriyor. Ha, o, o olaylar eğlenceli bir ya, ama sonra biraz sıkılıyorsun. Yani ufak ufak dönsün artık diye bekliyorum ben Peter Parker. Çünkü draması bir ara aşırı yoğundu Peter Parker. Parker draması, Hı -hı. tamam mı? O biraz sıkmıştı, eğlencesi kalmamıştı yani Spider-Man'in çünkü o ölüyor, bu ölüyor, ondan sonra Harvestman'dan sonra işte Gwen Stacy bilmem ne işte travmasını yeniden yaşıyor işte karısıyla boşanıyor falan. O böyle bir na, ne biçim Spiderman falan. <gülüyor> sonra Peki. Sonra doktor Octopus gelince biraz Top daha eğlenceli abi. oldu tekrar. Peki şey ne diyorsun? Niye ne diyorum? Amazing Spider-Man 3'te hangi kötüyü görürüz? Amazing Spider-Man 3'te hepsini göreceğiz gibi görünüyor. <gülüyor> Fall dönecek yani. Yani... Hakikaten esin dediği gibi böyle ilk üçlemenin şeyini takip ediyorlarsa... ...hikaye gelişimini... ...üçüncü filmde Venom'u giyecek yani herif. Bu mu giyecek? Ha. E Venom için ayrı filmi çekmiyorlar mı? Film çekiyorlar. Ya orada giyer. Yani orada mı giyer bilmiyorum. Abi zaten ayrı film diyorsun da şimdi Sinistrix'in ayrı filmini çekse ya Adam olmak zorunda. E Venom ayrı film çekse Örümcek Adam olmak zorunda. Ulan yani öyle mi olacak? Bilmiyorum. En az ne yapacağız? Onların birbirini takmasını izleyeceğiz. <gülüyor> yani gel abi şu vidayı bir sıkayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak ki Oldu mu kolu? Tek başına Sinistrix filmini ne yapacaksın ki? Yani tek başına ondan sonra ne bileyim şey, e, Magneto ve arkadaşları gibi film çekilmesine mi diyor onun karşısında güç olmadan öyle ne yapacak ki ya? hadi şurayı dağıtalım Magneto <gülüyor> yeter artık çok sıkıldım ben nerede bunlar o <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ortam olamaz ki Sinister Six varsa elbette bu, örümcek adam da olmak zorunda Sinister Six'in eğlenceli günleri ya, ya, Kim ya? durduracak o seni? Kahve dolduruyor Kimse durdurmuyor Örümcek adam olsaydı iyiydi <gülüyor> Sıkıldık böyle Ve <gülüyor> dağıtıyorlar her taraf. Ya örümcek adamı olmayıyor. Çok sıkıcı oluyor. Dağıldım lan falan. <gülüyor> <gülüyor> Vali örümcek adam arıyor. Gel artık. <gülüyor> Bunlar çok dağıttı burayı. Yani o, o filmlerde de bu herif olmadan olmaz ki. Orası öyle. Yani onu nasıl yapacaklar tam olarak bilmiyoruz. Evet. Ne zaman hani üçüncü filmde... Ama Venom mesela. Venom'u ıı, direkt... Hadi örümcek adamla... Iı, hiç bağlamayıp bir Eddie Brock hikayesi veya Flash Thompson hikayesi yapabilirler. Ama abi o çok sıkıcı olur ya. Yani bir kere Venom'un olması için bu herife yapışması gerekiyor önce. İşte orayı geçebilirler belki. Nasıl geçecek? Ha? Böyle şeyle açılıyor film böyle. Bu Direkt böyle Eddie ayağından de... Venom'u atarken böyle açılıyor. O oh, hattım kurtuldum diyor. Yok yok, orayı de... da komple <gülüyor> <'ya gidip> geçer. <gülüyor> orayı da komple atar, evet. tamam mı? Flash Thompson'ın kafasına kuş sıçer, o vedon olur. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hani bari şeyi falan kullansan, i̇şte şimdiki gibi uzaya gidiyorlar da anlatsa uzaydan getiriyorlar ya benim onu Hı. Bu maddeyi. Evet. Hani böyle mesela hani Flash Thompson'ı NASA'ya göndersinler, ha. o zeki zekin bir yerif. NASA'ya da gidemez, astronot da olamaz yani. <gülüyor> Salat çünkü olur aslında. Ama Belki asker o asker yaparlar ki asker oluyor çizgi romanında. Ha asker olabilir bak. İşte hani asker, asker o deneyden mi gelecek yine? Yok yok. Mesela Flash Thompson'un e, Venom olduğu seride o asker oluyor işte gidiyor hmm. bir yerlere, bacakları kopuyor. Ya öyle Yani oldu. Venom nasıl ona geçiyor bilmiyorum. Ama Venom'u giydiği zaman işte ayaklarına da Venom tabii, şey tabii. yapıyor. Öyle koşuyor. Süper asker. Süper asker. Avatar. Süper asker şeklinde takılıyor. O biraz sıkıcı yani. Venom'un elinde iki tane... Olanan şey, o. Punisher. Şey, aha, şey modunda. Şeyle takılıyor böyle <gülüyor> tabancalarla, silahlarla. Yok yok öyle olmasın. İşte ben İşte de o yüzden Flash Thompson Venom'u pek sevmiyorum. Ee, yani Eddie Brock'un da iyi Venom olduğu dönemi Şimdi hiç sevmiyorum. Venom şey adam. kötü adam olacak abi yani. Venom kötü adam olsun da şey yapmasınlar yani İnşallah sen ben falan yapmazlar yani girmezler şu işler. Bilmiyorum yani sen, sen ben çok ben... kötüydü lan. Sen ben yapılırsa daha iyi yapılacağını eminim bu. Evet ama yani <gülüyor> sen ben <'in... gülüyor> sen ben de çok gereksiz bir karakter. Yani. Bir de bir ton para acısın. Vallahi bilmiyorum. Kingpin, Mimpin kullanamayacaklar çünkü onlar Marvel'da, Netflix kullanacak Kingpin'i. Ha Kingpin Marvel'da mı? Hmm. Hmm. Ya Daredevil komple Marvel'a geri gittiği için... O fena olmuş bak. Netflix'teki Daredevil şeyinde... Blade'in şeyi olacak. kimde lan? Blade gelsin. <gülüyor> Blade kimde bilmiyorum çünkü Sony'de Blade... Blade 4'ü çekeceğiz muhabbeti var hala. Blade kimdeyle diyor, son felansa. Late, new Line'da mıydı? Warner Bros'ta mıydı lan Blade? Ne bileyim. Hiç hatırlamıyorum ha. Bakmak lazım aslında. Evet. Bakalım. Bana bak da bitirelim. Tamam. Bakalım. Bakıyorum. Bakıyorum. Bu arada ben de <gülüyor> reklam alayım araya. Hadi bakalım. Önce adam arkadaşlar. İki. Hı. Satışta şu anda. Satışta evet. Evet. Blu-ray, 2D Blu-ray kombosuyla satılıyor. Ayrıca DVD'si satışta var. Anlaşıldı mı? Bir film tarafından çıktı. Bilinalım. Fiyatı falan da gayet uygun vardı. Söyleyeyim de. Ee. Evet. Şeydi. Okay. DVD, DVD'si 25 lira. Ama nasıl? Blu-ray'de 30 lira. Ee, 30 değil. 40 lira. Ha? Evet. E çünkü combo oldu. Ha. Yani ikisi çıkıyor içinden. Hem okay. 3D hem 2D'ye sahip oluyorsun. Okey. O yüzden gayet iyi. Yani şeyden DNR'ın sitesi, internet sitesinden falan alırsan %10 indirimde bir şey oluyor. 40 liraya bile düşüyor. Yoksa 50 lira galiba. Eee... Nerede lan bu? Gayet iyi yani fiyatı. Şeyde... Nerede görüyoruz lan? Paket yapmışlar. Ha bu arada bunun şeyini gördün mü sen? Neyini? Haberimle girdin. E, figürlü versiyonu satıyorlar burayı. Ha evet gördüm. Oğlum bunun şeyini nereden görüyoruz Neyini mobil yani? versiyonunda? Ne? Neyi? Yapım firması bilgilerini. Ha yapım bin, firması bilgileri hiç ben de bilmiyorum ya. Yani web versiyonunda hemen altta Şeyden, yazar da. yazmıyor. Oraya bak Öyle bir. Box Office, Box Office. Zaten şey de güzeldi orada. E, Pantolonu aşağı indirirken Spiderman şarkısını ısıkla çalıyor evet. EFİS BOX EFİS MOJU Neye bakıyorduk? BLAED'e bakıyorduk değil mi? BLAEDS Marjan of the Galaxy o para toplamaya devam ediyor. Toplar. Ya öyle topluyor. Hadi yani şu aparatları bana kıyafetler içine falan yapsalar. Oyuncak, bundan böyle satıyorlar oyuncaktan has falan. Ya takıyorsun, eğleniyorsun evde. Onun gibi duruyorlar. Ee, o yüzden yapıyorlar demek ki. Onun biraz içine doğru yapsa şuraya kabarttı falan. En azından böyle çok çirkin baksa oyuncak gibi duruyor. Ee, olacak kadar. Çıkarırken kıyafeti yırtarsın. Blade. Zaten herifin kaç tane kıyafeti varsa... Böyle bir şey evde yapmaya dağımsan, nah Nerede? Nerede? Hadi ya! Nerede yazıyor lan? Yine aviarat yapımcılığını yapmış da. Blade mi? Distributed New Line. New Line miymiş? Evet. New Line Cinema. Yani Warner Bros'ta. Yapmıyoruz lan <gülüyor> Evet arkadaşlar. O zaman ben diyorum ki bu yüreğini alın. Paranıza değer, içeriği de değer, ekstrası değer. Film de güzel. Alın, doya doya sevdim diyorum. Sen ne diyorsun? Allah, bence de alın. Ee, ben... 5 örümcek üzerinden... Dört örümcek veriyorum. Oo. Hiç böyle vermem. Oo. Da Bayağı olmadı. iyi verdin. Yani normalde vermem bu kadar. Bayağı iyi verdin. Bir içerikleri... E, tamam çok böyle... E, acayip farklı özel içerik yok. Ama, evet, ama kaliteli içerik Kaliteli, e, dolu dolu içerik var. Hem bir de Blu-ray, DVD... Şey, 2D 3 d birlikte geliyor olması. Evet. Combo. olması kombo. güzel. En azından düşünüp de Türkçe kapak yapmışlar. <gülüyor> yok <gülüyor> lan yine Blu-ray İngilizce'dir. Öyle Türk mi DVD diyorsun? DVD kapağı. DVD'sini Türkçe yapıyorlar. Vallahi Blu-ray'ni görmedik. Blu-ray'i kaç tane basıyorlar ki Türkiye için? 300 tane falan i̇şte mı? dışından geliyor falan onlar. Bunları burada basıyorsun, onlar üstüne geliyor. Yani 300 tane yapmak ne var ki yani? Yaparsın. Abi yaparsın da gerek yok. Yani... Yani DVD için 1000 tane yapıp değiştirmesini biliyorsun. Oğlum burada basıyorsun abi. Tamam işte ben de onu diyorum. Ama o içinden geliyor. Bir de bunun şu DVD'sinin eee içindeki o şeyin kalitesi bu renk farklı oluyor nasılsa. Ben anlamam arkadaş. Pahalıya giriyor ya. Gerek Hı. yok ya. 4 verdim gitti. 4 örümcek. Ben de 4. Sinister 4. Sinister 4. <gülüyor> ben de 4 verdim. Kazan kapat. Kapatıyor mı? Kapat. Kapatıyorum o zaman, ee, ne diyorduk? Ama hakikaten e, New Line şimdi Trinity blade yaparsa Gerçi bayağıdır yapmadığı için hakları geri dönmüş müdür Marvel'a? O da, bir araştırayım ya hakları de, bırak, seviyorsa döner abi. <gülüyor> <gülüyor> seviyorsa döner, sevmiyorsa hiç senin olmamıştır. Spider-Man, Spider-Man Spider-Man Spider-Man Spider ama hani şey versiyon da görmek güzel olur ya. Bir de şey gideriz. Hani Marvel versiyonu da olur ya. Spider-Man Spider-Man Vay bir de o vardı. İki farklı Spider-Man var ya. Bir tanesi evinizin, işte mahallinizin ha. dostu Spider-Man, bir tanesi de hardcore Spider-Man. Yani şu ölmeden böyle bütün Marvel evreninin bir arada olduğu, bütün DC evreninin bir DC'nin öyle bir derdi yok da onu zor görüyoruz. Sony, olabilir, Sony bunu bırakmıyor ki. Bir bıraksa? Allah bilmiyorum. Sony Sony bunu bırakması daha lazım. Da, lazım. Da, Fox'un daha, daha şöyle bir şey olması bırakması gerekiyor. lazım. Marvel'ın abi gidip böyle Una, siz bizim karakterin ağzına sıçtınız yeter artık deyip. parayı böyle koyacak. Ben ulan onu bir milyona diyecek, on da var bir milyona diyecek, alacak. Zaten herkesin elindeki franchise anlamında bir tek sinemada franchise elinde değil. Bütün erbok parayı paraya götürüyor zaten. Hayır bu de dokunuyor, biliyor musun? Şimdi Disney'e de dokunuyor. Mesela Disney'in bu ikinci filmin pazarlama kampanyasında ona su desteği var Sonya. E. Çünkü adam franchise satıyor merchandise yani. Merchandise satacak. Merchandise satıyor Dana gibi. Önünce adam ne satacak? E bu sinemada sıçarsa onu satamıyor. Para kaybediyor oradan. Marvel bütün toptan aldı yani. Herif. Her bokunu satacağım diye aldı. Disney Store'a gidiyorsun böyle Marvel'dan geçilmiyor. Yani sen şimdi filmi beğenmezse, çocuk bu filmi sevmezse bilmem ne yapmazsa, kime satacak o ürünleri? O yüzden Elif'e dokunuyor aslında yani. Hani şey geçtim, X-Men'i geçtim. X-Men ayrı bir kategoride. Ama özellikle Örümcek Adam beni çok dokunuyordur Disney şu ara. Çünkü tam onların karakterini. <gülüyor> hani böyle alıp böyle... Rah <gülüyor> diye. 15.000 tane oyuncağını yap, nevresimini yap, yani, yatak örtüsünü yap. Evet şey neyse, Cars hani belli bir ha. erkek çocuk için neyse örümcek adam da o yani. Ben 10 abi işte. Geriçler ama Merchandise de kırdılar yani. E, Disney Infinity ile örümcek adam var galiba. Onu kullanabiliyorlar işte. Ortaleseleler de kullanabiliyorlar ama filmde suçuyorlar. Şimdi bu örümcek adamlar Marvel'da olsaydı yani Disney'de olsaydı yani hayatımızda görümüzde en güzel Örümcek Adam filmi severdik. Belki. Bundan daha da güzelini severdik. Bir de üstüne bütün bu koydukları Marvel evreninde Örümcek Adam da olacaktı. Avengers'a koyarsın. Avengers'a koyacaklardı. Ondan sonra o zaman birazcık şey olacak mesela Iron Man'den de kurtulacaklar. Çünkü Örümcek Adam da yine Iron Man gibi daha öne çıkartabileceğin bir karakter yani. Evet, daha Iron Man gibi solo bir karakter daha yakalayamadılar. İşte bunu da ee, Hani Kaptan Amerika... Çünkü, Çünkü Örümcek şey Adam oldu. herkese hitap ediyor ya. İşte onu zaten Örümcek Adam derdi. olsaydı Iron Man gibi solo olarak güzel olurdu. O yüzden yani bunu özellikle bence Marvel'ın veya Disney'in alması gerekiyor abi sözde. Ya Marvel alsaydı bir Örümcek Adam zaten kesin... Marvel'du. Kesin yani. 1 milyar dolarlık gibi çıkardı ondan da. Kurtarması gerekiyor yani. Ya on. Sony vakti zamanında işte Marvel yerlerde sürünürken karakterlerini sattığı için. Gelmiştir. Ama arkadaş onları nasıl sattılarsa hala alamadılar ya. Ya çünkü şey olayı var ya bu yani e, iflas ediyordu Marvel. Iflastan e, tamam, kurtulmak için sattı karakterleri. Çok etmiş. İşte karşında ne gibi paralar var aslında alabilirler. 4 sene falan galiba belli bir süresi var. Oh süre içerisinde yeni film çekmezse alabiliyor ancak. Sırf o süreyi uzatmak Mecmen için çekiyor, evet. Sinister Six Venom dayıyorlar yani. Bence hatta şey espirisi vardır ya işte Fantastic Four'un o hiçbir zaman görünmemiş işte efsane bir filmi var. 90'larda falan çekilmiş bir Fantastic Four filmi var. Ha. Şimdi onun belgeselini yapmış birisi. Daha izleyemedim de. Olay şu Sırf haklarını e, geri vermemek için Marvel'a tamam mı bir tane e, film Dandic yapıyorlar, dandik film, film çek çekiyorlar, atıyorum şu anda hani 1 milyon dolara mal edin ha. tamam mı, hakları elinde tutmak için 1 milyon dolar mal edip Filmi çekiyorlar ama film o kadar kötü ki Marvel 2 milyon dolar veriyor bu adamlara filmi yayınlamamaları için. <gülüyor> Çok Böyle bir efsane var tamam mı? <gülüyor> Şimdi e, şey de o belgeseli o kayıp e, Fantastic Four filminin belgeselini yapan adamların da şeyi şu tezi şu yani tamam böyle bir efsane var filmin kötü olması ve işte kötü olduğu için de yayınlanmaması için evet. vizyona girmemesi için para ödendiğine dair bir efsane var ama hani prodüksiyon hakikaten şey çok ciddi bir şekilde yürüdü diyorlar tamam mı adamlar hani gerçekten varının yoğunluğu koyarak e, yaptılar. Yaptılar, çektiler filmi. Tabii filmde oynayanların hiçbirini tanımıyorsun. Ama büyük o kime. film sonraki Fanta daha iyiydi. Yani. İzlesek daha iyi olabilir yani. Bilmiyorum. Ama o belgeseli bulup ve e, bir yerden... E, o, Aslında şey çok bulup komikti, Mesela diyelim ki şimdi bak bu Amazing Spider-Man çektiler. Ya, yani, tamam mı? Hı hı. Bir gişede mesela böyle kötü yaptı. Hakikaten. Yani şey... diyemez misin mesela, Marvel'da çıkıp veya işte Disney'de çıkıp bu adamlar filmi çekiyorlar, Ondan sonra benim karakterim filmini çekiyorlar ve çok yapamıyorlar yani ve benim sonra şeyime, françayzime zarar veriyorlar dip dava açıp, periflerin eline alamadım seni yavrundan böyle Samsung'a bir dava açıp da Sony işte çakıp böyle Samsung, şey, iPhone şey, Apple davasına döner o evet, da. Işte, öyle bir şey 10 sene gider o da. E tamam ondan franchise'dan satarsın bak. <gülüyor> <gülüyor> sene... Örümcek adam ne olacak deyip alıyorlarmış. <gülüyor> 10 sene bir de onunla uğraşırlar. Ya uğraşırlar da hayır yani listesi böyle şeyler yapabilecek firma oldu çünkü. Oğlum yani. İzleyin yani bu aldın mı? Böyle ağzına koydun mu olur. Olmuyor işte çünkü şeyi düşün ee, sen söyle Batman Sexy Sexy televizyon serisi, tamam mı? Yıllardır bunun DVD'si çıkmıyor. Bu sene çıktı. Niye? He? Niye? Davalılar çünkü onun ha. hakları böyle bölüp ölçük. E tamam işte böyle 10 sene önce kazan filmi çıkmıyor. 10 değil sene değil oğlum bak 60'lardan bu yana <gülüyor> ha, davalılar herifler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya valla bilmiyorum ama ben... Bu sene, sene çıktı abi oyuncakları ve şimdi şeyleri. Şimdi bu heriflerin ellerinde yeterince şu anda Fakseti. malzeme var ya arabada. Hı -hı. İşte çekelim, onu çekelim, onu çekelim. Götürüyorlar bir şekilde ya. Ama yani bunun böyle 2016-2017'e kadar film duyurdular şimdi değil mi bunlar? 2020 2019. 2020'ye film duyurmalılar ama Yani galiba 19'a kadar duyuldular. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Yani adamların bir yerden sonra tık tıkanıp kalacaklar mı abi? Yani böyle boktan boktan karakter çekmeye başlıyorlar. Tıkanıp falan kalmazlar abi. Çünkü... Tamam eyvallah. Ee, Marvel'ın iki 2000... ama mesela büyük hikayeleri çekemiyorlar. İşte siz de diyorsunuz ya tartışıyoruz bilgis tara grubunda. Daha sonra işte neydi? Civil War falan çekemiyorlar bilmem yani Civil War hikayesini çekemiyorlar eyvallah. İşte Hustle and me çekemiyorlar. Büyük işte evrensel olayları yani çekemiyorlar. Ya sonra fanların da isteyeceği filmler çıkarlar geleceğiz. Ama hiç Age, Age of Ultron çekiyorlar abi normalde Age of Ultron içinde tamam, tamam. şey Ultron Ultron'un Wolver, da var. İşte e, Spider-Man da var. Eee var da Age Tron da ona onu spider demek çok büyük rol sahibi değil. O zaten her bok Iron altından çıkıp değil? götürüyorlar yani. Yani çekerler abi yani hikaye çok. Çekerlerdi ben arkadaş ne Fox'un çektiği ne Sony'nin çektiği şey setmek istemiyorum. Ben Marvel çeksin istiyorum, Disney çeksin istiyorum. Mesela Age of Apocalypse, istemiyorum abi Brian Seager dalmasını çekmesini mesela. İstemiyorum yani. Çekiyor o film çekecek yine. Yani. Bolktan bir film çekecek yani. Yani Days of Future Past fena değil de iyiydi yani. yani. Days of Future Past Hakikaten geçmiş Gün. Günler. Gelecek. Yani. <gülüyor> Gelemeyecek <gülüyor> film yani. <gülüyor> Filmiydim hem için. E, olmuyor. O, o filmler Yazık oluyor. Bir de karakterler, oyuncular gidiyor yani. Wolverine yaşlandı Jackman Öldü bitti. Diğerleri de ölüp bitecek. Ama biz hala düzgün bir film seydememiş olacağız. Ayrıca ben bu kadar iyi kurulmuş evreni bunların entegre edememişsenin sinir oluyor. Eee yapacak bir şey yok. E, kendi evrenini de kuramıyor. Kuracaklarmış. Abi Bakalım kuracağız kuracaklar yani. Abi Bryan Singer Allah aşkına ya. Yani var ya o Bryan Singer'a kim yönetmen yapmış ben anlamıyorum ki. Pelopi X-Men'de bir başarı elde etti diye adamın başımıza yönetmen oldu. Yok ya onun nasıl çıkışı şey... Visual Suspects. Ay anlatsın satayım. Visual Suspects'te de eline demek iyi senaryo gelmiş. Yoksa onda da çekemeyecekti. Adam onunla ihya oldu, Nolan da şey, Memento ile ihya oldu. Tamam, Nolan'ın Memento değil ki sadece. Ondan önceki filmi de var. kendince çektiği filmleri falan da var. Yani herifin zaten dehası varmış, bakıyorsun seyrediyorsun, o ayı zaten varmış diyorsun. Sonrası giriyor üzerine. Bunda bir Yüce Suspect seyrediyorsun, ondan sonra Jack the Johnny Slayer'ı seyrediyorsun abi. Yani <gülüyor> aradaki dağlar kadar farkı. <gülüyor> Görmek yani, lazım. çekti, James Li yani sonuçta çocuklar için çekmiş. Abi çocuklar için bile çekse çocuğumu seytti mi o filme? Böyle bir gerçeklik yok yani. Ben izlemedim geç. T-shirti var bende Çok ama. Çok kötü film. İzleme. Sinjai kötü her bakımda kötü yani. O yüzden ben o adımı istemiyorum ya, yani, Bryan Singer. Ya yeah, Bryan Singer. Gitsin başka şeyler çeksin ama Bryan Singer değil miydi di? Gitsin yeah, supermanı Evet. Ee, yani aldım herifi. <gülüyor> herifi snowtroopersi berbat yani böyle böyle ayc of Apocalypse çekecek bir karef değil yani bu. Yani... Michael Bay var daha iyi çeker. En azından böyle bir ilginç aksiyon görürsün. <gülüyor> hani o şey robot, sahne... robot yapar apokalips. O, o şey senin için daha iyi çekerdi Michael Bay versen. Filmin sonundaki o an sonra şey pyramid'i yaptığını sanmıyorum. Böyle alttan böyle şey çekerdi. Bad Boys kamerasıyla çekildi böyle. Böyle bir tur atardı. Tam piramidin altından Ağır çekim böyle. böyle. Anası sonra böyle ağzı açık böyle zence olukardı onda. Böyle... Alttan böyle Koyun dönerdi a. böyle... Will Smith'i koyardı ya. böyle. <gülüyor> Piramid böyle yukarıda yapılırken böyle taşlar patlayacak <gülüyor> böyle... Hatta böyle o şey... E, falan şey de yapmazdı. O kesilmiş taşları falan da yerleştirmedi. O böyle... Direkt oluşurdu onlar. Falan. Birleştirirdi böyle transforması gibi. Yani, şey şey <gülüyor> piramit taştan. Taştan piramit yapar. Adam yani Son şey koymuş. Çok para gitmesin diye. Zaten flu çekmişler. <gülüyor> böyle toz var sadece. Başka bir şey yok. Bakalım Age of Apocalypse'te neler göreceğiz? Bir bokayım, bir bok Wolverine var olacak mı? Mesela. Wolverine olmaz mı lan artık? Wolverine'siz X-Men filmi seyretmem. Ondan sonra Angel'ı geri getireceğiz mi? Ya Wolverine Death miydi yoksa? Yani Angel mı bu Death'ti? Angel Death'ti galiba, Wolverine vardı. Yani Angel'ı böyle dönüştürseler, güzel olur. Ondan sonra da şeyi koysunlar, Sinister'i koysunlar. Sinister isterim bak. Sinister... Zaten Sinister çok of... karizma karakter Sinistersiz ya. Sinistersiz Age of Apocalypse olmaz zaten. Sinister çok karizma ya. Ondan sonra da şey de, patron yani. Heee. <gülüyor> Bir de şey koyacaklar o zaman Age of Apocalypse'de... E, kötü Beast koyacaklar. Kötü Beast'i de severim yani. Kötü Beast. Age of Apocalypse. Age of, Öyle. <gülüyor> Age of Apocalypse. Böyle, I have the Apocalypse. Kim çok iyi o, Bryan Singer Age of Apocalypse böyle kolsallarken Bryan Singer olunca böyle facepalm oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, bence izinde bir şey çıkar abi şey yani. şey Ne Day güzel filmdi ya. Hayatı da sevdiğim bir film. Yani en iyi X-Men filmi işte. X-Men 2. Hayır. Tabii ki. Third şey, First Class. class. Ya şey olayına ben sinir oluyorum. Yani şöyle <gülüyor> oturmuş bir e, süper kahraman filmi daha göremedik abi. Çünkü neymiş abi? Reboot'a gitmiş. Ha, sürekli ya bir orijin, tamam mı? Hmm. Bir ya gelişim hikayesi, tamam mı? Yani artık olmuş bitmiş bir karakterin bir macerasını görsek de kurtulsak diyorsun. Hani onu birazcık şeyde gördün. Eee Kaptan Amerika 2'de gördün. Kaptan Amerika 2'de de Bucky girdiği için. Thor 2 var onu mu Ya Thor 2'de yani de... Iron Thor... Man 2 3 işte. Iron Man 2 3 öyle değil ki. Iron Man 2 şey kendimi kurtaracağım. Tamam. Hikayesi. Evet. İşte, e, tamam yeni şey. element yapacağım. E, falan. Herifin derdi o zaten. Hayır Bilmiyorum. abi yani şöyle tam teşhisatlı bir Iron Man'in bir maceraya koştuğunu gördük mü? E, görmedik gördük abi. Avengers'a Avengers değil ki. Avengers'da da işte bu grup birleşecek mi birleşmeyecek mi? İşte, tamam şey, Avengers göreceğim. Bu... Bakalım. Göreceğiz. Bu işler kolay mı ama öyle Batman vs. Superman çekip anasını bir defada yapmakla oluyor mu? Olmuyor. Yani bilmiyorum. Şimdi Batman vs. Superman da olmayacak çünkü Dawn of Justice tamam mı? Orada da Justice'lik tanıtma derdinde olacaklar. Evet olacak işte ben. O. <gülüyor> diyorum yani adamlar tek filmde Justice tanıtmaya çalışıyorlar. Bu herifler kaç filmde yaptılar Avengers'e? Şimdi yani o yüzden diyorum ya öyle tam oturmuş artık tam donanımlı ben bir süper kahramanım ve benim maceralarımı izleyin. O filmi yok, oğlum yok. Yok. O bence senin tam istediğini ne zaman olacak biliyor musun? Guardians of the Galaxy 2'ye vizyona girdiğinde işte onu göreceksin. Ya Guardians of the Galaxy... Çünkü o tam o kabala zaten... bir film yani. Guardians of, of the Galaxy gidelim. hakikaten o anlamda güzel. Yani karakter tanıtımları vesaireleri vardı yine o filmde ama çok da sikimde yani. Ama atla yani. gidelim film işte. He, atla gidelim ha Benim... Jetim var, atlayıp <gülüyor> Atla evet, Milanoya gelin. <gülüyor> something bad, something good. <gülüyor> <gülüyor> Yaman, <Yani bak, gülüyor> hakikaten bak, Men of Superman'i tanıdık. Evet, o da orijinal. İki çekeceğini Batman. şey, e, or, orijin story'yi de böyle iyi, iyi yedirmişler. O eyvallah, tamam mı? Hani o çok da bir orijin story gibi değil. Ama. Man of Steel yerine Batman vs. Superman, Dawn of Justice Sadece bakalım şimdi şey Aquaman tanıt, Wonder Woman tanıt Zyborg girişi yani içine Onu sonra yap Ondan sonra Batman Superman dinamiği olsun işte onun içinde işte ne bileyim e, Sen söyle e, Lex Luthor'ı tanıt Onunla Superman'ın arasındaki çekişmeyi tanıt Abi yanlış işte bak bak Man of Steel çektin Ardından Man of Steel 2'yi çekeceksin. Ardından diyeceksin ki Batman Stone Down of Justice diyeceksin. Ya işte, İlk film çekmeden bir anda filme girmek yanlış yani. İlk yaptıkları oydu yani Batman vs Superman'in aslında Man of Steel 2 olduğunu söylediler. Yani sonra sıçtı. Sonra dediler ki Man of Steel 2'yi ayrı tutalım. Bu ayrı olsun falan. E öyle oldu. Mecbur oldu onda. Çünkü o sudan çıktı Aquaman'a alalım. Oradan geldi Wonder Woman'a alalım. Oradan bilmem ne. Hani herif sanki... Sanki senaryoyu geri tamam mı? Böyle oturmuş, Batman vs. Superman demiş tamam mı? Sonra... Batman yanına şey de gelsin, <gülüyor> dur lan bu şeye gitsin falan, Böyle yazarken aldın mı? O anda bir spontane yazıyor, evet Batman Superman'i işte Metropolisi dağıttığı için cezalandıracaktı falan filan derken... Aquaman, evet Aquaman girdi. Evet. <gülüyor> Doğayı korumalıyız, Aquaman falan. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Metropolis suyun kenarındaydı. Ve suyun da namını... bunu <gülüyor> Superman. O yüzden Aquaman geldi oradan. Aaa bir dakika, hızlı uçan bir şey. Flash! Flash'te girdi <gülüyor> Ya bu ne abi? ki senaryoyu böyle yazar mı derken aklına karakter geliyor. Onu da sokalım, bunu da sokalım, bunu da sokalım. Batman bir ilişki yaşasın, Superman'ı kıskansın, Wonder Woman falan. Ha, yani bak san... mesela şey, o açıdan iyi. Blade. Ya Blade hep kendi karakteri... Çünkü Blade'in ilk filminde... Tamam. İlk e, Vampir de, var, Blade var. Evet, tamam. Anladın. Pandya özreni buluyor o galiba. Ha. Değil mi? Hatırlığım o bütün şey... derdini çözüyor tamam ilk filmde? Sonra... Sonra... o Şimdi Rusya'ya mı dalıyoruz? Ha, evet, dalıyoruz. Aaaa! Çat! Eski bir şey mi uyanıyor? Uyanıyor. Uyanıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi ben anlamıyorum ya. Batman... bir de sonra gittiler... Aaa! ''Batman vs. kim uydurdu lan?'' ''Hanginin no. söylenme <gülüyor> onu?'' ''Batman ve Justice.'' ''V' <gülüyor> var orada.'' ''Ne o? No, no. Kalp mi?'' ''Ne o abi be?'' <gülüyor> Biz yani Batman, Superman birbirine girsin istemiyoruz. Allah planında şey olmuştur böyle. <gülüyor> Warner'dan falan, DC'den böyle avukatlar gelip sıralanmıştır böyle Zack Snyder'ın karşısında. Şimdi siz buraya Vs'ye koymuşsunuz. O biraz bizim şeyler uymadı, uyduramadık. Kağıt üstünde. Siz onu ve yapın, hani böyle hem öyle hem öyle değil. <gülüyor> hani yazır çocuklar birbirine girmesin. <gülüyor> hani betmen Superman super <gülüyor> <döver>. mündeder. <gülüyor> Çocuklara yanlış örnek olmuyor. Alas böyle olsun. Altında just down of justice diyelim ki. Hani onu da verelim mesaj. Mesaj yeni oluyor. Down of justice sanki ondan önce adalet yoktu. <gülüyor> Metro polisi <gülüyor> dağıtmak adalet mi ulan? Mettobor... Allah'a örtün ettiğim gün ya. Yok oğlum <gülüyor> orada herif Batman'e sormadan zodun kapıyı kırıyor ya. Ondan oluyor her şey. Yok ya binasını kırıyor ya. Vayne binası yıkıyor. binasını yıktı ya. Ne kadar, kaç milyon dolar biliyor musun lan? o? Sigorta şirketinin önünde Lex Tuttle'la <gülüyor> <Ben> bekliyorlar böyle. <gülüyor> Kuyrukta bekliyorlar tamam Senin de mi? Evet, benim de biliyor. Ayıp. <gülüyor> benim tankerler var, onları patlattı şerefsiz. Ha benim uyduyu da patlattı, salak. <gülüyor> <gülüyor> Sigorta firmasının önünde böyle benim. kuyruk. <gülüyor> <gülüyor> Çağırın gel kimmiş bu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kaç milyon dolar biliyor musun <gülüyor> lan? Bir abi, de şey de vardı. Uydu kim o lan? Lexotur muyduydı? Yok be. Vayne... Amerika mi o muydu? Evet, meshuydu. Hayır, o sonda düşen uydu. Amerikan uydusu değil miydi? Hayır, sonda patlattığı Şey drone patlatıyor. Ha. Ama onun öncesinde ya, uydu, uydu kırıyor ya bir tane. Ha, anladım Wayne Enterprises uydusu patlatıyor bir tane. Onun Wayne'in logosunu hatırlamıyorum da. Lex Corp'un sağını solunu dağıtıyor zaten. <gülüyor> zaten galiba filmde şey olayı olacakmış yani. O sırada Bruce Wayne Metropolis'teymiş, İşte bina yıkılırken falan. İşte o zor kurtarmış. Ay senin ben ananı falan dedi. Dalacakları. Eziliyordum ulan. Lex Luthor da binanın alt altyapısını yapıyormuş değil mi? <gülüyor> Ve genç çocuk ya <gülüyor> Lex Luthor... Ne suçurş. Six Face tam gülüp gelmiş. Ha. <gülüyor> Neyse abi zaten 2016'nın filmi. 2016. Daha, daha çok daha çok var. Ra, çok var. O mesela şimdi çekiyorlar filmi. 2016'da yüzüne giriyor ya. Böyle bir şey yok. Allah bir çekecek de duracak, yatacak bir yerde. Post prodüksiyon o kadar sürecek mi filmi ya? Post prodüksiyonu sürer mi? Yani. Aynı gibi efekt yapacaklar demek ki. Oğlum 4 yıl sürmüş Gravity'si post prodüksiyon. İyi <gülüyor> hey de o Gravity'de lan. <gülüyor> Az. Demek ki o kadar kasacaklar yani. Çünkü yani direkt Marvel'la çok farklı olsun diye belki fazla e, realizmi fazla kasabilirler. Çünkü Marvel'a baktığın zaman az da olsa böyle bir çizgi film havası vardır ya. Avengers'ın özellikle işte şeyin, Guardians of the Galaxy'ın falan. Hani onu büyük ihtimalle bilerek yapıyorlar. Daha gerçekçi yapmak isteseler yaparlar ama o renk seçimleri doku seçimlerini bilerek biraz daha böyle hani ya bu black adam tek başına film mi o da o da mı şeyin içinde şazam şazam filmi ha tek başına evet şazamın yani, kim olacağı Dunlop daha belli değil. justice yok yani yani dedik ki ya herif orada tamam mı justicelik karakteri değil dedi şazam tamam mı değil ama justicelikte olan bir karakter yani Justice League'de şey gibi zaten Avengers gibi yani Follos bir takım yani kim Herkes bir ara bir geliyor bir geçiyor Sonra bir sürü işte türevleri çıkıyor işte e, Justice League of America, Justice Society of America işte Justice League United, Justice League işte International Justice League 3000, Justice League Dark bilmem ne işte Avengers gibi West Coast Avengers, Great Lake Avengers New Avengers, Mighty Avengers Mighty Morphin Power Rangers falan gidiyor yani onlar. Sen bu arada bu podcasti böyle al. Ne böleceğim ya işte koy. Bir buçuk saat Blu-ray incelemesi olur lan. Ya işte koy gitsin. <gülüyor> Kim uğraşacak şimdi? Bir yerden sonrası Blu-ray incelemesi çıktı. Evet. Neyse evet. Blu-ray güzel alın. Blu-ray güzel alın arkadaşlar. Dediklerinizi de unuttum. Hoşçakalın <gülüyor> <gülüyor> Film genci izlersiniz. Evet. Daha an. Götümüzdeki kıllar ağlayacak ya filmler gelene Fakatın kadar. Hakikaten he. Baksana Neyse. çocuk şu anda kaç? 3 aylık. Ha. Film gelince 2,5 aylık olacak. 2,5 yıllık olacak. 2,5 yıllık olacak evet. 2017'de ne oluyor? Biz kaçtayız? 3 yaşında oluyor. İşte 2017'de Guardians of the Galaxy 2'ye beraber gidiyoruz. <gülüyor> 3 <gülüyor> yaşında anlamaz ya. 5'e kadar abi. bekle. Sinemada ağlar mağlar bezolmuşsun. Hahaha. <gülüyor> Sinemada ben. Ben <gülüyor> efsane, <gülüyor> efsane çıçırtı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi, gitsin <Geek> kom. <gülüyor>